Hedan Allah. Fmatevi kıymatı sami Allah bilah. Tadjaet Ressulü Rabbina bilhak. Cüllü ala Ressulüna Muhammed Allahum cüllü. Cüllü ala tabib kulubina Muhammed Allahum cüll. صلو على شفيع ذنو بنا محمد اللهم صل. Aüd bilahe sami al alim min al shaytan al rojim. Rabb aüd bika min azat al shaytan aüd bika rabb an صدق الله العظيم اللهم وفقنا بالقران العظيم وبارك لنا فيهم الحمد لله رب العالمين نستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موج بالله العلي العظيم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 E Bu gece öldüğün zaman da ne oldu? Aldığın odanda kaldı. Odanda kalmaz, mirasçılara kalır. Belki de düşmanla da kalabilir. Çoğu insanların biriktirdikleri kime kalıyor? Düşmanlara kalıyor. Eynel mülukületi <gülüyor> kânet müslatan eten, hatta seqa ha bi keesil meut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 Emre diyor, bizi teşvik ediyor. Dikkat edin buyuruyor. Sādi bilā. Ben dirin naseyim ve etimul Habibim insanları uyar. Onlara azap gelecek. Yani ölüm gelecek. Ölüm kiminin azabını başlatacak? Kiminin rahatlığını başlatacak? Allah ölümü bize rahatlık eylesin. Ya ama kimine de ölümle azap başlayacak.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 zulüm, ve haksızlık, Allah'a karşı yapılan vefasızlık şirktir. Biz ondan uzakız elhamdülillah. Ama tabii şirkin de tabii kısımları var. Celisi var, kafesi var, açığı var, gizlisi var. Ondan sonra e, zulmün dereceleri var. Şirk zulümdür ama ondan sonra aşağısı nedir? 73 fırka. Bir tanesi Ehl-i Sünnet'tir. Geri kalan 72'si Ehl-i Dalalettir. Yani sapıklık üzeredirler. Bunların başında şia gelir. Şia mezhebi. Allah muhafaza buyursun. İtikatlarının pisliğinin en ufak bir bulaşmasından Allah'a sığınırız. Bunlar sahabe düşmanı bunlar. E şimdi bu mesela bu gibi itikat, 72 fırkan itikadı üzere olsa bir adam. Bu adam da zalim midir? Zalimdir. Kendine zulmetti, yazık etti. Çünkü zulmün dereceleri var. Ehli sünnetin dışına çıktı. O da zalim oldu. Peki, ehli sünnetiz değil mi biz?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 Allah'ın malından verin onlara ki Allah size verdi o malları. Şimdi. E sen Allah'a vefiyen zalim, hakku malum mahrum. rızıktan mahrum olana, fakir ve garip olana, zenginlerin nisaba malik olanların mallarında ne var? Belirlenmiş hak var. Kimin hakkıdır? Fakirin hakkıdır. Onun İmam-ı ne buyuruyor? Sene dolduğu zamanda kaç lira zekyatım var? 5 milyar.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 Velakin bekletebilirsin ama parayı ayrı koy. Çünkü onun hakkıdır, senin hakkın değil. E sen şimdi e, vermediğin zekatı ne yaptın? Hak yedin. Hak yiyene zalim demezler de ne derler? Bak zalimler ne diyecek ölüm geldiği zaman? Peki Allahu Teala'yı zikretmeyenler, Allahu Teala'dan bahsetmeyenler, Allahu Teala'yı anmayanlar, hatırlamayanlar. Evet. Bunlar hep pişman olacaklar.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 Salavat şerife çekecek yerde Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala ve sahbihi ve sellem Ondan sonra Bana çok salavat okuyun buyuruyor Sallallahu teala aleyhi ve sellem Cuma gecesinde En az 300 defa Efendim Delaili Hayrat okuyacağı yerde efendim Yasin Şerif okuyacağı yerde Fıkıh ilmi okuyacağı yerde Sohbet meclisine, ilim meclisine geleceği yerde Oturmuş, eğlencenin başında Alacak yok, verecek yok ki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 Afalursun, tertemiz olursun, sabaha azad olursun. E biz bunun için burada mübarek geceyi ihya için toplanıyoruz. Derdimiz ne? Derdimiz günahlarımız. Efendim, çaremiz ne? İstighfar. Dileğimiz ne? Af olmak. E biz günahkarız. E her dakika günaha batıyoruz. Efendim, iftarda af oluyoruz. Teraviye kadar gecada günah diliyoruz. Teravih'te oluyoruz, alıyoruz.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 Böyle bir CD çıkmadı şu güne kadar. Böyle şeriften okuyorum size ya. Yani. O zaman bu da kenarda e, efendim. Duranet diyor ki ya olsun ne yaptın canım bir şey yaptınsa şöyle sermayeni ortana, ortaya koy. Ya ne yapacağım diyor. Bir çocuk diyor. Elif bağcuzu ile medreseye Kur'an okumaya giderken çocuğu yolda arkadaşlarıyla oyuna taktım. İşte Kur'an'dan biraz geri bıraktım. Oo gel hele yanıma sen. En büyük işi sen yaptın.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 He? ama yapar diyor bazı hocalar he? e maşallah size Mustafa İslamoğlu, Aziz Bayındır bu adamlar, bu iki isme dikkat edin peygamberin diyor çok hatası var <gülüyor> evet bir de Kur'an'dan delil getiriyor Kur'an'da Allah demiş ki afallah ki Allah seni affetsin demiş demek günah yapmış ki Allah affetmiş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 Peygamberin hatası olur mu? Haşa ve Ama sahabe günah işleme payı var mı? Var. Çünkü nedir? Beşerdirler. Ancak masum olan yani günahsız olan kimler? Peygamberlerdir. Ehli sünnet itikadımıza göre. Şimdi sahabe günah işleyen olsa o günahında ısrar eder mi? Onun için şeytan şimdi bakıyor adam bir günah yapıyor yapar yapmaz yarısında pişman oluyor. Baya. Nasıl ben bugün yapayım? Hemen estağfurullah estağfurullah. Ne dedim? Silgeç yanında olacak. Hemen sileceksin. Hiç daha deftere kayıt olmadan. Deftere ne kadar zamanda kayıt oluyor? He? Altı <gülüyor> saat. Bir rivayet gördüm size zam var. Dokuz saati de gördüm. Hadiste gördüm kendim zam yapamam. Bu dolar değil ki ben çıkaralım indirelim. Dokuz saate kadar gördüm ama orta rivayet altı saat. Üç görmedim. Ama benim görmediğim yok demek değil. Ama ben gördüğümü konuşabilirim. sağ meleği sahibü'l yemin emirun ala sahibü şimali. Şimdi sağda solda iki melek var. Değil mi? Hiç varmış gibi hareket ediyor muyuz? He? Hiç. Biz nereye bakıyoruz? Arkada biri var mı? <gülüyor> <gülüyor> Halbuki burada duruyorlar. Odaya girdin mi, bir bakıştın tak! Kapıyı kapat, tamam. Soyunmak sermez. Azra, <gülüyor> donunu tonunu çıkarmaz. E, melek var canım, tonunu tam çıkar. E tuvalete girince edepli gir canım. Yok, o şimdi kapıya kadar. Adamlar kapattı mı, bitti. Çocuk baksa, tonunu çıkarmaz. Ama iki melek var, e onlarla hiç daha müşerref olmadık yani.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 Diyorlar ki, biz nasıl adamlara çattık ya? Bir günah işletemiyoruz. farz muhal bir günah işletsek, anında tövbe hiç deftere geçmiyor. O zaman biz boşak kürek sallıyoruz. E şeytan, iblis diyor ki, merak etmeyin. Şimdi bu, bu zaman bunlar Rasulullah'ın hesabıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem, bunlara günah işletmek öyle kolay değil.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 Yüz kere Subhanallah ve Hamdi okusan günde bin hasene yazılır. Bu da bin günaha tekabül eder. Mizandaki denklemde. Yüz kere Subhanallah ve Hamdi dese. E şimdi bunlar oturuyorlar. Yetmiş kere Sabrullah dese, yüz kere Subhanallah ve Hamdi dese. Bunlar beş dakikalık iş. E akşamdan evvel bunları yapıyorlar. Eyvah şeytanlar kafasına efendim. Toprak saçıyorlar. Niye ki bu biz ümitlendik deftere de geçti.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 onlar takip edenler 100 sene daha tabi. Ondan sonra onların peşine gelenler tebaet tabi'in 300 sene. Sene 300'den sonra ne oldu? İblisin isteği oldu. O da nedir? Adamlar günah yapacaklar. Pişman da olmayacaklar. Tevbe de etmeyecekler. 6 saat, 9 saatte geçecek. Akşam olacak, sabah olacak. Bir kere oturup da "Estağfurullah" demeyecekler. Pişman oldum demeyecekler. O zaman bu size kırkılacak. Hakikaten öyle oldu. On gün iblis ne diyor? Ehlak tür naze bildiniği. Ben insanları günahlarla helak ettim. Ocaklarını batırdım. Bu kabirde inimininini hep günahları yüzündendir. Kabirleri ateş dolanlar hep günahları yüzünden. Ya bu ateş illa senin gördüğün ateş olmayabilir.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 Yetimler hakkında ne buyuruyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ kulune لَلْ يَتَٓاءَ ma Yetimlerin malını haksız yere yiyenler اِنَّ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُون۪يم نَارًا Karınlarına ne yiyorlar? Ateş yiyorlar. Halbuki ne yiyor? İçli köfte yiyor, dolma yiyor. Yetimin parasını almış. Nasıl olsa çocuğun aklı başında değil, küçük. Ben onu bakıyorum diye onu bakıyorum numarasıyla yiyor parayı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 Kaldılar denizin ortasında. Bu sefer bir zaman geçti, hiçbir şey yok, malzeme zaten yok. Karaya'dan alınmak lazım. E, ancak rüzgar müsaade olursa yürüyebilirler. E, rüzgar da yok. Uygun bir rüzgar. Bu sefer aç, acıktılar. Yaşar'ın şeyleri bitti, erzakları. Hepsi geldiler bunun başına. Ne oldu? Ey imamın Nablusi, sen büyük evliyasın.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 E dedi hoca efendi ben dedi çok yetim malı yemiş adamım falan ama dedi bu vaziyette öleceğiz. Kaldı kabur şimdi ben tevbe ediyorum. Edeceğim. Dur dedi dur tevbe etme. falan adam da dedi niye tevbe etmeyeyim ya. Ben de zannediyorum ki şimdi başını görünce mevzunun e, diyecek ona ki e, sen tevbe etmediğin zaman duamız kabul olmaz. Rüzgar çıkmaz. Hani sen tevbe edersen kabul oluruz diyecek zannediyorum ben.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 İman kelimesi, ihlas kelimesi, takva kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de çok isimleri var. Hadis-i Şerifler'de çok isimleri var. Bir tane doğru okuyabilsen ne oluyor? ''Men qale la ilâhe illallah'' Kelime-i doğru okuyacaksın. La'yı uzatacak. La ağız açacak. Şu kadar en az bir şöyle la deyin. Le'ye meyletmeyin. Böyle le gibi yaparsanız çok şey olur.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 anlatıyoruz? Allah muhafaza buyursun. Günahlar üst üste birikirse. Estaizu billah. Kella. Asla yaptığınız doğru değil. Bel rani ala kulubim. Ma kânû eksibûr. Onların kazandıkları günahlar ne yaptı? Kalplerine kılıf yaptı. Kalplerini örttü perdeledi. Işte onun için ne diyoruz? Bu sohbetlere devam etmekte ne var? Silme var. Silgeç var. Alıyorsun eline siliciyi. Günahlarını ne yapıyorsun? Sildiriyorsun. Evet. Hadis-i şerifine buyuruyor. Evet. Meclema kavmun. Ale zikrillah bir cemaat Allah'tan bahsetmek, Allah'a zikretmek üzere bir araya gelir. İlla kîle lekum kûmû mağfûran Mutlaka onlar oradan kalkmadan onlara şöyle denir. Aff olarak kalkınız. Katbeddün seyyiâtik mahsenât.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 tevbe ederse onu Allah'tan bahsederse ahiretten bahsederse efendim ölüm var ahiret var diye birbirini uyarırsa ne yapar kendine gelir tevbe eder pişman olur Allah Teala mağfiret edecek bahane arıyor. Ama bu yollara gelmeyenler ne olacak? Yaptığını günah da bilmez. Günah bilse de istifar da etmez. Af olma bahanesine tevessül etmez. Böyle birikir birikir kalp kapanır, kılıflanır. Tamamen vaaz u nasihat işlemeyecek tesirlenmeyecek hale gelir. Allah o hale düşmekten muhafaza eylesin. Ne okudu yatsız namazına Mustafa Hoca? Estaizu billah ve dekir, Habibim sallallahu ale aleyhi ve sellem vazu nasihat etmeye devam et. Allah Allah. Fe innez zikra. Çünkü vazu nasihatler tenfe'ul mü'minin imanı olanlara mutlaka fayda verir. Ben sizin imanınızda şüphe etmiyorum. Madem imanlı olarak geliyoruz ne kadar günahkar da gelsek Allah ayetiyle buyurur ki vaaz fayda verir kime? İmanı olanlara. Ama ne kadar imanı olsa da hiç vaaz u nasihatten nasibi olmasa, uzak dursa bunun günahları üst üste binmesi neticesinde kılıf kaplar, kalp tamamen siyah kaplanır. Ondan sonra söz de kar etmez olur. Daha vaaz nasihat de tesir etmez olur. Benim karnım tok, kulağım tıkalı. Ne konuşuyoruz?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 Oncu Mevlana buyur: "Ve la tekunu kellezine kallu semi'na <Sessizlik> ve hum İşittik, duyduk tamam yeter diyenler gibi olmayın. Halbuki duymadılar. Duyduk dediklerine bakma, duymadılar. Bak ne diyorlar? İtiraf ediyorlar. Kulağımızda ağırlık var. Emmin beynine a beynike hacca. Seninle bizim aramızda perdeler var. Halbuki perde de yok. Şurada yan yanayız. Adam diyor ki aramızda perdeler var. Engeller var. Anlaşamıyoruz. Ben senin dediğini anlamıyorum.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 On için ne buyuruyor? İnsanları korkut. Azap gelecek. O zaman zalimler ne diyecek? Rabbena ahirna ila ecelin karim. Az bir ecel zaman süre tanımaz mısın bize? Ne yapacaksınız? Nücip daveteki Senin davetine uyacağız. Peki Allah'ın daveti neydi? Ezanlar, namazlar, bu sohbetler bunlar kimin daveti? Allah'ın daveti. Şimdi bu ilim meclisleri, burada okunan ahat hadisler Efendim Allah ve Rasulünün emirlerini ve yasaklarını duyurmak Dinlemek Ne yapar bizi? İhya eder Onun için Allah Teala ne buyuruyor? يَا اَيْهَا الَّذ۪ينَ lillâhi اسْتَج۪يبُوا لِللّٰهِ وَلِلْرَسُول۪ي دَعَاكُمْ Ey iman etmiş kullarım Allah sizi çağırdı mı hemen koşun Peygamber de sizi ihya edecek Sizi ihya edecek şey nedir?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 en çok sevdiği, amcasına bile, amcasını... Halbuki inandığı halde kabul ediyor doğruluğunu, yine de hidayet yaratamadı işte. Mesele bu. Böyle efendi kardeşlerimiz... Şimdi... Bu meclisler, bizim ruhumuzun gıdası... Efendim, kalbimizin cilası... Günahlarımızın kefareti... Maddi ve manevi ihyamızın vesilesi... Olması asebiyle... Bu meclislerde bulunanlara şimdi ölüm gelse geciktir beni ya Rabbi pişmanım demez ama şu saatte başka keyfine işler Yaban adama ölüm gelse mühlet ister niye davetine gideceğim, sen çağırdın gitmedim ve rusul elçilerine uyacağız elçilerine uyacağız kim en büyük elçi? muhammed mustafa sallallahu teala hazef e peki daha peygamber gelmeyecek, bitti mi bu iş?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 Onun için bu iğreti hayatta. Şimdi şu saatlerini bu meclislerin gayri hangi mecliste geçirenler kar ederler. Ya. Ama bu sohbetlere devam edenler efendim, ahirette ferahlanırlar, mesrul olurlar, sevinirler ama ne şartla dinlediğine inanmak ve duyduğuyla amel etmek şartıyla Allah Teala teshili asan eylese. Yani amel zor.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 Yol göstermezsen Mevla da sana değer vermez. Ne buyuruyor Allah Teala? قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَّامًا Habibim söyle kullarıma Siz eğer benim dinime davet etmeyecekseniz benim yoluma davet etmeyecekseniz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 Herkesin bu yolda yapabileceği bir hizmet var. Ben hoca değilim demesin. Hiç o masa i Sünnet alimleri tanıyorsun. O onu da tanımıyor. Ora elinden tutup getirmek de çok büyük iştir. Bütün bu vaazları yapmak gibidir. Bu hiç kolay değil. Peki. Şimdi Diğer sohbetler Hafta araları olacak. Böylece bir seferberlik başlatalım.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 Cabir radıyallahu anh rivat ettiği hadis-i şerifte Rasulullah buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem Leylete ile sema Göğe yükseltildiğim gece Efendimiz miraca çıktı mı? Bedeniyle mi çıktı, ruhuyla mı çıktı? He? <gülüyor> hem bedeniyle hem ruhuyla. Zaten ruhsuz olmaz. Ama bedende var mıydı? E var. Ne diyor Mustafa İslamoğlu? Yine o kitabında Bedeniyle miraca çıkmadı Miraça bedeniyle çıkmadı. İşte rüya. Rüya. Rüya ben de görüyorum. Ben dün gece gördüklerime baksan bugün dünyanın kralı olmuştum ama sabah baktım yine aynı fakir fukarayım yani. Bu şimdi rüyayla olur mu ya? Peygamber rüya görmüş. Miraça bedeniyle çıktı o zaman benden ne farkı olur ya? Miraç'a çıkarıldığım gece Ra'itu Medineten minen Nur. Nur'dan bir şehir gördüm.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 asılı. Nerede mintaht arşilla Allah'ın arşının altında. Şu arştan yukarı artık bir cisim yok. Manevi alem başlıyor. Arşın altında. Yahu dünyanın bin katı efendim büyük oluyor, e, nurdan zincirlerle takılı asılı duruyor. Bu nasıl oluyor? E dünyanın, dünya hiç zincirsiz duruyor. O nasıl oluyor? <gülüyor>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 Fi kulli bustanin kasrun minen nur. Her bostanda ne var? Nurdan kasırlar var. Ve fi kulli kasrin darun minen nur. Her kasırda büyük kasırlar. Nurdan bir efendim bölüm var. Ve fi kulli danesi bulun hucraten minen nur. Her o bölmelerde 70 hücre. Hücre demek oda, oda, oda. Nurdan. Ve fi kulli hucratin baytun minen nur. Her birinde nurdan özel bölmeler.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 her odanın dört yüz kapısı var. Her kapının iki tane nesi var? Tokmağı var. Misra'un diye bir tokmak altından ve Misra'un min bir tokmak gümüşten. Niye Allahu Teala hadis-i şeriflerde bunları beyan ettiriyor Habibine? Çünkü bizim biz tabii altına meraz. Altın, gümüş dünyada insanların merak ettiği şeyler. zine eşyaları, hele ki altın şu anda para birimi.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 عَلَى كُلِّ سَر۪ينَ فِرَاشُ مِنَ النُّرِ Her tahtın üzerinde nurdan döşekler فَوْكَ كُلِّ فِرَاشٍ Her döşeğin üstüne câriyetu minel hûrîl-'in Hûrilerden bir cariye var. Efendim. Bunu da Kur'an-ı Kerim çok bahsediyor mu? Çok bahsediyor. وَحُورٌ عِينِ كَاَمْثَعَلِ اللُّٰلُوا الْمَكْنُونَ Sadefinde gizli inciler gibi hûriler olduğunu iri gözlü, güzel yüzlü, efendim eşlerini üzmeyen onlara sıkıntı vermeyen e, Hurler Kur'an-ı Kerim çok anlatıyor. Hatta Kur'an-ı Kerim onların efendim Amme suresinde değil mi? İnnelil müttefîne mufazen hacâke ve anâben ve kavâib atlarında cennette kurtuluş yerleri var. Bağlar, bahçeler, bostanlar, üzümler, asmalar ve göğüsleri yeni belirmiş, belirmeye başlamış efendim dilberler, cariyeler yani huriler var diyor. Göğüslerine kadar beyan ediyor.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 dedim ki ya rabbi ey benim Allah'ım Leyni Nebi'niza Evli Yusut diye bu makamları gösterdin bana ama bu yüksek makam acaba hangi peygambere nasip olacak ya da hangi sıddıka nail olacak yani bu bu kadar yüksek dereceler ya peygamber kavuşabilir ya sıddık kavuşabilir azze ve celle Allah Teala buyurdu ki bana işte burası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 Gece ve gündüz saatlerinde yatarken yatmadan evvel duasını asnokur, kalkar kalktığında duasını asnokur. Elhamdülillahi hedani, Elhamdülillahi afani, Elhamdülillahi yani. beni dirilten Allah, beni uyutan Allah, beni kaldıran Allah, beni yediren Allah, elbisesini gid Elhamdülillahi kesani, beni giydiren Allah. Her zaman Allahı hatırlayacak, zikrin mahiyeti budur. Ama bunun da vesilesi tabii tesbih elini alıp zikretmekdir. O vesilesidir. Ama hakiki zikir nedir? Allah'ı unutmamamak makamıdır.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 Kazancımızdır, karımızdır, meclisimizde hakkımızdır. Allah zikir meclisinden kalkmadan bize mağfiret sözü veriyor, cennet sözü veriyor, cehennemden beraat sözü veriyor. Bu her ilim meclisinde var. Onları almadan kalkmayalım, kısaca duamızı yapalım. İnşallah Rahman. Amin. Subhane rabbiyel aleyhile alel vehhab. rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Allahümme cennet selükel cenneh. Ne'avudibike minen nâr. Ya Rabbi duyurdun bize bu kadar cennetleri, bu kadar nurdan şehirleri, bu kadar köşkleri, sarayları, bu kadar faziletli makamları dinlettin bize, duyurdun bize. Sen bize nasip etmeyi dilemeseydin, bize bunları işittirmezdin ve bizi bunlara iman ettirmezdin. Nice insanlar bunları dinleyip gülüp geçiyor. Hiç inanmıyor, hiç şevklenmiyor, heveslenmiyor. Bana ne nevla, uydurmuşlar diyor. Ölümden sonra hayata bile inanmıyor. Ama biz iman ettik ya Rabbi. Bu cennetleri sen halk ettin. Sen bunları inananlara, çok zikredenlere vaat ettin. Bizi de o çok zikreden erkeklere ve kadınlara ilhak ile, Bu müjdelere nail eyle. Amin. Cennetini istiyoruz, nasip eyle. Amin. Ya Rabbi buna mukabil. Ne azaplar, ne gazaplar. Hadis-i şeriflerde, kerimeler. beyan ettin. Bizleri tehdit ettin, tehvif ettin, korkuttun. Sen bizi korkanlardan eyle. Amin. Sen bizi o cehenneme götürecek inançlara, günahlara bulaşmaktan muhafaza eyle. Amin. Sen bizleri bu mübarek saatte azad eyle. Amin. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Amin. Buradan dağılmadan affolarak kalkın, müjdesiyle kalkmak nasip eyle. Amin, Amin diyenlerin harca hemden azad eyle. Amin. Ya Rabbi biz senden, lütfu kereminden, Fazl Kereminden bu zikir meclisinden bu ilim meclisinden ayrılmadan evvel bu mübarek cuma gecesinde Cennetini istiyoruz Ve bizi cennete yaklaştıracak inançlara, Amellere Sözlere ve niyetlere muvaffakiyet istiyoruz Sen lütfeyle ya Rabbi Ya Rabbi biz azabından gazabından Çok korkuyoruz ve sana sığınıyoruz Ya Rabbi cehennemden Ve bizi cehenneme sevk edecek Ve yakın edecek Sözlerden Amellerden inançlardan Ve niyetlerden Bizi uzak eyle muhafaza eyle Amin. ya Rabbi biz senden Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem ne hayırlar istediyse biz onların hepsini bilemiyoruz ama onun istediklerini hepsini istiyoruz ihsan eyle Amin. ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem sana nelerden sığındıysa biz onların hepsinden sana sığınıyoruz sen bizi muhafaza eyle Amin. ya Rabbi bildik bilmedik Yakında ve uzakta gelecekte Ne kadar hayır varsa hepsini istiyoruz efsaneyle Bildiğimiz bilmediğimiz önümüzde ardımızda Yakınımızda uzağımızda ne kadar şerler varsa musibetler ve Belalar ve felaketler Sana sığınıyoruz sen muhafaza eyle Allah'ım hakkımızda ne kaza ve kader hükmettiysen Mutlaka akıbetini hayreyle. eyle Amin. Ya Rabbel Alemin her işlerde akıbetimizi güzel eyle Dünyanın rezilliğinden, ahiretin azabından emin eyle. Amin. amin. Ya Rabbi en hayırlı günümüz, en hayırlı amelimizi, son amellerimiz eyle. Amin. Ömrümüzün en hayırlı kısmını, son anlarımız eyle. Amin. Günlerimizin en hayırlısını, sana kavuşacağımız günümüz eyle. Amin. Cennetinle, cemalinle, rıza-i şerifinle, lika-i şerifinle ve vusletinle mesrur eyle. Amin, amin, amin. amin. Bu aminler mühür gibidir damga gibidir, dilekçenin altına imza gibidir. Rabbimiz fazl-u keremiyle Ya Rabbi lütfen keremen kabul eyle, cümlemizi meccanen affeyle, bir daha günahlara bulaşmaktan muhafaza eyle, bizleri Ya Rabbi yoluna davet edenlerden eyle, dinine hizmet edenlerden eyle, hizmetlerimizi makbul, meşru, ve müessir eyle, kalpler senin elinde ehli sünnete çevir Ya Rabbi, kulların kalpleri senin elinde dinini taatına döndür Ya Rabbi, Bizim ehli sünnet üzere, hak üzere sözlerimize tesir ver ya Rabbi. Amin. Doğru konuştur ya Rabbi. Amin. Doğru anlaştır ya Rabbi. Amin. Ve böylece insanlara da doğruyu ve hidayeti, hakkı hidayeti duyurmaya bu cemaatlerimizi de muvaffağa ile, hepsini çevrelerinde hidayet et, vesile ile, hayra vesile ile, evet şerre kilit eyle ya Rabbi vel Amin. Çoluk çocuklarımızın da itikatları, eşlerimizin, dostlarımızın, sevdiklerimizin bütün müminler, müminin müminatı, inançları, imanları, itikatları sana emanet olsun. ehl sünnet dairesinde hıfz eyle, ehl sünnet dairesinden çıkartmak isteyenlere fırsat verme. Onların güçlerini al ellerinden yarab. İmkanlarını iptal eyle ya Rabbi. İnsanlara yayın yaptırma ya Rabbi. İfsad ettirme ya Rabbi. Sen bu ümmeti Habib'in hürmetine bağışla ya Rabbenalim. Rahmet eyle ya Rabbi, Lütfeyle. Ya Rabbi şu itikad bozukluğu büyük bir bela, kanser bunun yanında hiçbir şey değil. Bundan büyük hastalık olamaz. Bu adamın ahiretini berbat ediyor. Bir zerre itikat bozukluğu bize bulaşmasından bizi emin eyle muhafaza et. Hiç şüphelendirme bizi ya Rabbi. Amin. Hiçbir ayet, hadis hakkında, hiçbir hakkında bizim aklımıza şüphe getirme ya Rabbi. Amin. İmanımıza şüphe sokma ya Rabbel Alim. Amin. Veya hayır lazım. Bu şüpheleri sokmak isteyenler, bizi senin dostlarından ayırmak isteyenlere de fırsat verme. Onları da hayırla, ıslah ile, hidayet ile biz bedduacı değiliz lanetçi değiliz herkese dua ediyoruz ve davet ediyoruz sen bizi de ya Rabbi iyi niyetimize bağışla ya Rabbel Amin. Amin. Allahümme, Allahümme salli ve sellim salli ve sellim, fe barik, fe barik ala seyyidina, ala seyyidina <gülüyor> muhammedin nebiyyil ümmi el, el, el habibil alil kadri el azimil cahil ve alihi ve, ve sahbihi sahbih. Yine nice şehitler verdik askerden polisten bu kadar şehitler oluyor vatan müdafasında bizlerin muhafazasında görevli olanları sen de bizi muhafaza ettikleri gibi muhifze eyle. Ya Rabbi Mehmetçiklerimizi koru muhafaza eyle. İç savaştan dış savaştan muhafaza Amin. eyle. Amin. Memleketi bölmek isteyenlere fırsat verme. Amin. Ya Rabbel alemin şehit olan askerlerimizin, polislerimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden abdû ve rasûlû. Şehadetlerimizi hediye eyledik ruhlerine ihsal ile kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyleyip bu vatanı ya Rabbel alemin ve ya hayrun kafirlerin işgaline ve teröristlerin düşmanların işgaline maruz bırakma ya Rabbi. Amin ya rabbal alamin ve ya hayrul nasirin ve ya hayral fatihin dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için es-salatu vesselam aleyke ya rasulallah es-salatu vesselam aleyke ya habiballah es-salatu vesselam aleyke ya seyid el-evvelin ve el-ahirin subhan rabbik rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem kardeşlerimiz, Allah için geldiniz, dinlediniz, Allah kabule karein eylesin. Amin. Buradan çıkmadan tertemiz eylesin. Amin. Geceden çıkar gibi sabaha günahlarınızdan sizi ihraç eylesin. Amin. Amin.